İzlediğiniz Merhaba Kainat Bugün 2 Kasım Çarşamba Yıl 2011 Ay 11 Gün 306 Hızır 181 1432 Hicri Zil Hice 6 1427 Rumi Ekim 20 Kasım ayı Eskiden teşrin Nesani denen bu ay Sonbahar mevsiminin son ayıdır Pastırma yazı denilen sıcak günleri de vardır Günün malumatı Kasım ayı sağlığı Kuvvetli gıdalara başlanabilir. Kızartma ve hafif hamur işleri yenilebilir. Soğuk şeylerden sakınmalıdır. Akşam yemeklerinden sonra bir bardak sıcak ıhlamur, sindirimi ve uykuyu kolaylaştırması bakımından öğütlenebilir. Nezle, bronşit, soğuk algınlığı çok olur. Soğuk ve sıcak farkına dikkat etmelidir. Soba veya kaloriferli yerlerde sıkı giyinmiş olarak durmamalı ve böyle sokağa çıkmamalıdır. Günün Tarihi 61 yıl önce bugün 2 Kasım 1950'de İrlandalı oyun yazarı George Bernard Shaw 94 yaşında öldü. 13 yıl önce bugün 2 Kasım 1998'de bilim adamı, yazar, profesör Bahri Savcı İstanbul'da vefat etti. Profesör Savcı Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde İnsan Hakları Merkezinin kurulmasını sağlamıştı. Yemek listesi: Gün 306 şehriye çorbası, makarna, zeytinyağlı prasa salata, meyve. How many roads must a man walk down before they call him a man? a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before a mountain exist before it is washed to the sea Must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete açıldı. haftanın 3. Açık Gazetesini yapacağız. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'in destekleriyle bu ekiple huzurlardayız. Günaydın. Günaydın. Evet, Peter Paul ve Mary'nin de ilk bir numara olan listelerdeki Bob Dylan şarkısıyla 1963'te Amerika Birleşik Devletleri Billboard listelerinde bir numaraya çıkmış olduğunu öğreniyoruz. Ve onu da kutlamak için Bob Dylan'ın bu çok efsane bir hal almış olan şarkısının Blowing in the Wind adlı şarkısının da en parlak yorumlarından biri sayılıyor. Peter Paul ve Mary üçlüsünün <gülüyor> bu yorumu zaten Bob Dylan da <gülüyor> kendisinden önce onların söylemesini istemiş ve bu uygulanmıştı. Evet, haberlere bakalım. Gayet hareketli bir dünyanın içine hemen savrulu vereceğiz. Tayland'daki sel felaketinden bahsetmemiz lazım. Çok ciddi bir hal almış durumda. Ve küresel bir iklim kaosuna doğru gidildiğinin kesin belirtileri var. Tayland'da neler olacağını kimse bilemiyor. Önemli bir şey. Daha ne kadar süreceği de bilinmiyor. Hiçbir şey bilinmiyor. Tam bir kaos var. Ama küresel iklim değişikliğinin olduğu da apaçık. Bu ortada. yönde haberlerde çıkmaya başlamış zaten o bölgedeki çeşitli basın yayın organlarında. İsyan da <gülüyor> giderek halkın büyük bir hoşnutsuzluk içinde olduğu da aşikar. Bakarız ona da. Tayland'da bu arada özellikle çeşitli uzakdoğu kökenli şirketlerin fabrikaları da var. Ee, onlarla ilgili de bir ikilem varmış. Ona da değiniriz. Evet. Dünyanın en büyük hard disk ihracatçısı ve tehlikede tabii. Yani global kaos denince böyle bir şey. Beklenecekti herhalde. Evet. Türkiye'de ise çok kaygı verici gelişmelere Ersanlı ve Zarakoğlu'nun tutuklanması haberini de ekleyebiliriz. Profesör Doktor Büşra Ersanlı ve yayıncılar, yayıncı Ragıp zarak oldu. Da... İki günden beri gözaltına alındıkları, işte mahkemeye sevk edildikleri şeklinde süreci takip ediyorduk. Ve sonuçta mahkeme tarafından da tutuklu yargılanmalarına karar verilmiş. Evet. Her ikisinin de yaptığı konuşmalar var. Bunlardan da biraz bahsederiz. Evet. 47 kişiden... Şüpheli olarak tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilenden üçü savcılık tarafından serbest bırakılmış. Bu gece de bakanın davetlisiymiş. Zarakolu. Zarak. Gelemeyecek ama sanıyorum. Evet bakan da beklemeyecek bence herhalde. Hangi bakanın? Kültür bakanlığı sanıyorum. Kültür evet kültür ve turizm bakanının himayesinde uluslararası bir toplantıya. Gelemeyecek. Bakalım Erdoğan'ın bir konuşması da var. Alman hükümetine hem terör hem de entegrasyon konusunda ver yansın etmiş, kızmış. Almanya'dayken? Almanya'da, Berlin'de Türk göçünün 50. yılı toplantısında şiddetli e, üslubunu sürdürüyor. Sert bunu görüldüğü şekilde. Yunanistan'dan. İlginç haberler geliyor. Ondan muhakkak bahsedeceğiz. Referanduma destek geldi Yunan kabinesinden. Yunanistan'da hükümet sallanıyor haberi var. Kendi partisinden referandum isyanı var. Ee, ve Genelkurmay Başkanı ve 3 Kuvvet Komutanı'nın emekli edilmesi haberi var. Evet Avrupa Birliği e, ülkeleri ve borsaları da şokta. Büyük düşüşler yaşanmış. Böyle bir Durum üzerinde de duracağız. Çok önemli bir gelişme de şeyden geldi. Londra'dan iyi bir, ilginç bir haber geldi. Büyük sevinç yaratan bir haber. Corporation of London diye hiç kimseye hesap vermeyen devlet içinde, devlet niteliğindeki bir kilometre karelik, bir mil karelik bir alanda hükümran olan Corporation of London ve kilisenin birlikte boşaltma talebi vazgeçilmiş, geri almışlar Londra'yı işgal edenler tarafından bayağı ciddi bir. Sevinçli kutlamalara da yol açmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da ona da bakal, bakacağız tabii. Bütün dünyada da kitle hareketleri yükselişler gösteriyor. Onlara da topluca bir göz atma fırsatı bulabiliriz. Londra'da büyük bir sevinç olduğunu söyleyelim. İspanya'da da bir oteli işgal edenler oteli açmışlar diye bir haber var işgal altındaki Madrid Oteli kullanıma. kullanıma açmışlar. Squat edenler. O da ilginç bir haber. Belki bakabiliriz. Dünyanın da uzun yıllar sosyal huzursuzluk içine gireceği ekonomilerin çökmekte olduğuna dair ayrıntılı raporlar da gelmeye başladı. Evet. Yaklaşık haberlerimiz bunlar. Bir de radyasyonlu su içen gösteri yapan insanlar filan da var. Onlara da fırsat bulursak değinebiliriz. Yargıtay 14. ceza dairesinin NCH kararının onaylaması üzerinde de bir tecavüz davasının daha ceza indirimiyle sonuçlanmasını da fırsat bulabilirsek değerlendirmeye çalışacağız. İsrail Filistin meseleleriyle de biraz evet, bir hati, belki biliriz. Evet şimdi başlayalım haberlerimize. Tayland'daki sel felaketinin faturasının çok ağır olduğu haberleri var. Son yarım yüzün hatta son 70 yılın deniyor. En büyük doğal felaketi deniyor. Ama bunun ne kadar doğal bir felaket olduğu da son derece tartışmalı. 12 milyonluk nüfusuyla Bangkok ekonominin de dinamosu durumunda olduğu söylenebiliyor. Tam da işte benim de e, nacizane Bülten yazısında başka kaynaklara dayandırarak anlatmaya çalıştığım gibi bu ikisi çakışma noktasını oluşturuyorlar. Yani ekonomideki bu neoliberalizm çöküntüsüyle korkunç adaletsiz eşitliksiz uygulamalarla küresel iklim değişikliğinin de çökmesi birlikte müthiş bir şey yaratıyor. Ve yani 12 milyon nüfuslu kentin sakinleri aralıksız çalışmak zorunda kalıyorlar. Ülke üretime ara vermek zorunda kalmış. Özel sektörün zararı şimdiden 16 milyar doları aşmış durumda. Yani iki aylık bir şeyden bahsediyoruz aslında. Temmuz sonundan beri aslında devam ediyor. Evet, yani alt alt 3, 3 ay. 3 ay, evet. Ama... E Mesela şimdi başka şeyler de çıkıyor. Hükümet kentin, kentin etrafına dev bariyerler kurmaya karar vermiş kum torbaları ilaveten. Kurulmuştu bunlar. Hatta zaten... yükseltiyormuş e, işte evet. Bir de yenilerini Bangkok de... Bangkok sakinlerinden e, ellerinde bulunan kum torbalarını bağışlamaları da yetkililere teslim etmeleri ne yönelik bir çağrıda yapılmıştı. Bir buçuk ay önce hatırlıyorum bunu verdiğimizi. Ee, orada yalnız şöyle bir şey de var örneğin New York Times gazetesinde haber verilirken sel deniliyor haberin başlığında ee, Taylandlı liderleri kötü ve daha kötü seçenekler arasında seçim yapmak zorunda bıraktı deniliyor. Ve haberin detayına baktığınız zaman kötü ve daha kötü seçenekler şunlar ee, Bangkok'ta bir e, alan yani sakinlerin büyük anlamda rezidansiyel insanların yaşadığı bir alan sular altında kalmış. Nedeni de e, yan taraftaki bir sanayi bölgesini tesisleri korumak. Evet. İlk daha ilk haberimiz verdiğimizde bu, bu da dikkatimizden dikkatimize gelmişti ve biz de sizinle paylaşmıştık bunu. Sanayi bölgesinin kurtarılması öne alınmıştı. Her şey bir tarafa bırakılarak yoksul mahalleleri kendi kaderine terk etmeleri durumu vardı. Bu devam ediyor. Hiç de şaşılacak bir şey değil tabii. Bunun son e, Jichuan. 52 yaşında bir e, esnafmış bölgedeki. E, o şöyle bir açıklama yapmış mesela kendisine sorulduğunda. E, adalet istiyoruz demiş. İstediğimiz sadece uyuyacak bir yer demiş. Evet bu da çok büyük bir isyan. Ama e, şu da Sonucu, var tabii. Hani, sakin insanlar ama isyan da edebilirler yani. Beklenebilir böyle bir Bangkok'taki şey. Bangkok'taki liderlerin seçimi falan derken... E, Tüm dünyada bu konudaki duyarsızlığa da biraz dikkat çekmek lazım. Örneğin ben geçen gün başka bir şey için bir araştırma yaparken okuyucu yorumları oluyor ya haberlerin sonunda onlara denk geldim. Ee, i̇şte yeni bir şey çıkacakmış. Ee, fotoğraf makinesiydi veya işte öyle bir video cihazı gibi bir şey çıkacakmış. Ee, model. İşte bu büyük firmalardan bir tanesi Tayland'da yatırımları olan okuyuculardan e, ciddi ciddi baya büyük bölümü ne olacak şimdi makinemiz? Tüh şimdi bunlar gecikecek mi üretimi falan. Yani e, bakış açısı bu. Evet. Şöyle durum. Yani bu bütünüyle e, senin de demin şu anda söylediğin şeyi doğrular nitelikte gelişiyor. Mesela benim demin bahsettiğim bariyer meselesi de tamamen bir eşitsizlikle ilgili. Çünkü oralara Sanayi mahallelerini bütün o üretim merkezlerini koruyayım diye bariyerleri yaptığın zaman diğer taraflarda su yükselmesini önleyemiyorsun. Böylece şehrin büyük çoğunluktaki yoksul kesimleri de tamamen sular altında kalmak gibi bir durum yani. Tam bir eşitsizlik pekiştirici bir durum. Yani seçim e, aslında yapmak zorunda kalmamış Tayland liderler. Tayland liderler seçimi yapmış. Yapmışlar. Zaten onlar seçilmeden yapmışlardı liderler. Lider olmadan o seçimi. Evet yani o seçim şey. hatta onların adına bile yapılmış. Olabilir. Olabilir. Başka bazen o seçim gibi seçenek gibi gözüken şeyler her zaman öyle olmayabiliyor. E, bazı haberler de verelim. Örneğin Apple şirket demiş ki... E, ...küresel bazda bir hard disk... ...kıtlığı artık... Kaçınılmı. ...kaçınılmazmış. Evet, tabii. Toyota ve Honda'nın e, Tayland'da şeyleri varmış, fabrikaları varmış... E, ...pardon, evet tabii, tabii, yedek parça fabrikaları varmış... ...ve bu yüzden Kuzey Amerika pazarında sıkıntı çekilecekmiş. Ya. Oradan evet, gelen haberler Yalnız bu şekilde. Yalnız 10 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor... Ya zararın da kimi yerlerdeki şey hesaba katılırsa 10 milyar doları da aştı. Bunun da tamamen çok büyük ölçüde yoksulların sırtına bineceğinden de herhalde hiçbirimizin kuşkusu yok. Malezya'dan içme suyu siparişi verilmiş hükümet. Sadece özel sektördeki kayıp 16 milyar diyor. Bendeki haber bir derlemesi. 10 milyon kişi doğrudan etkilenmiş. Ayrıca da komşu Laos, Burma ve Kamboçya'yı da ...ciddi şekilde etkilemiş durumda. Siz sakin insanlar dediniz hani çok fazla e, isyan etmiyorlar falan dediniz. Ama bazı mahallelerde başlamış böyle evet, şeyler. Evet kesinlikle tabii. Ee, işte 750 bu, bin kişi acil yardıma muhtaç durumda. 750 bin kişiden bahsediyor. Sanayi tesislerini kuru tutmak adına işte dünyada hard disk sıkıntısı olmasın... ...kıtlığı olmasın diye daha fazlası olması en azından... E, mahalleleri sel altına bırakma kararına karşı bazı mahallelerde e, şeylere bu sel bariyerlerine saldırmaya başlamışlar. Kaldırmak üzere. Evet şimdi Martin Korda da burada en az gelişmiş ülkeler toplantısında rastladığımız Martin Kaur'un da bir yazısı var. Star gazetesinde Star Online'da çıkmış Malezya yayınlanıyor. Çok ilginç bir yazı. Seller ve küresel iklim kaosu diyor. Başlığı yazının. Yani endüstri sanayinin yanı sıra, Aylan'da aynı zamanda çok büyük bir e, tarım üreticisi, pirinç üreticisi dünyada önde gelenlerden. Hem o endüstriyle hard diskleri, hem tarı, e, pirinç çeltik tarlalarını mahvetti. Gündelik hayatı insanların ...perişan etti... ...ve bu artık bize... ...küresel ısınmanın artık... ...daha bir ciddiye alınması için... ...bir işaret olmalıdır diyor... ...ve 7, 7 milyarıncı... ...bebek her ülkede bakılıyor ya... ...duğarsa... ...eğer bu Tayland'da doğan... ...bebeği de 7 milyarıncılar... ...7 milyarıncı bebeklerden biri... ...sayarsak... ...tamamen sel sularının ortalık yerinde... ...doğacaktır diyor... Ve yani çok Kasım sonunda başlayıp aralığa devam edecek olan iklim konferansı artık küresel ısınmayla mücadele etmek için hatırlamak için son fırsatlardan biri dikkat edelim diyor. Yani korkunç bir İrlanda'dan. Tayland'dan Pakistan'a Orta Amerika ülkelerine Nikaragua, El Salvador, Honduras ve Belize'ye. Amerika Birleşik Devletleri'ne Queensland'e geçip bir tarama yapmış ve ne kadar büyük bir felaket içinde olduğunu sıralıyor. Martin Khor ve sonunda da Bakalım aklımızı başımıza alabilecek miyiz evet, diye bir retorik soru soruyorum. İçinde olduğumuz ayın sonunda ve Aralık ayı başında e, Güney Afrika'da Durban kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı e, toplanacak. Ve işte bir iklim meselesini artık 2013 senesinde sona eren Kyoto protokolü sonrasında daha kapsamlı e, bir anlaşma olup ile ilişkin dananın kuyruğu biraz da orada kopacak. Ee, ama şu ana kadar o yönde herhangi bir işaret yok. Ee, kaldık şey de ilginç yani tüm bu, bu Tayland'daki sellerden etkilenen sanayiler, büyük işte şirketler vesaire zaten Tayland'da olmasının sebebi ilk başta o tesislerin oradaki üretimin daha ucuz olmasıydı. Tabii. Şimdi birdenbire bu sellerle falan daha pahalı hale gelmiş olabilir birdenbire uzun vadeli düşününce veya orta vadeli düşününce e, sürekli mevsimsel böyle sellerle bu boyutta sellerle uğraşılacaksa. Çok fazla bu riski almak isteyemeyebilir bu şirketler ama bir süre sonra gidecek yer kalmayacak. Onu da belki... Hatta kaldı mı acaba? Ha, e evet. Ona yani ben öyle demeyeyim öyle. dedim evet. o kadar ama e onu da belki hesaplar içine katmak gerekebilir. Öte yandan da Türkiye'de tabii yeni petrol aramalar... Gırla gidiyor TPAO'yla ile ilgili haberler de var ama onları bir derleyelim. Önce Enerji ihtiyacımız sonra... falan deniyor. O enerjiyle daha sonra ne yapacaksınız, ne ne kadar yapabileceksiniz, işte çok belli değil. Onlara bakacağız. Evet. Şimdi özel dönemin... koşulları var biliyorsunuz Türkiye. Kendi hali. içimize kapanalım ve tekrar bu olağanüstü hareketli dünyanın ortalık yerinde. Türkiye'nin de nelerle uğraştığına bakalım. KCK soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 47 kişiden aralarında Profesör Doktor Emine Büşra Ersanlı ile yayıncı Ragıp Zarakoğlu'nda bulunduğu 44 kişinin tutuklandığı haberi var. Ee, gece sorgu gece 23 civarında başlamış 14 saat iki hakim tarafından sorgulanmış şüpheliler 24'ün işlemleri tamamlanmış. Ersanlı ve Zarakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 24 kişiden 23'ü tutuklanmış. Bir şüpheli serbest bırakılmış. Diğer hakim tarafından sorgulanan 23 şüpheliden de 21'i tutuklanmış. Böylece tutuklu sayısı da 44'e yükselmiş. KCK soruşturması kapsamında tutuklanan yayıncı Zarakoğlu'nun suçlamaları reddettiği savunmasında... Suçlamalara konu faaliyetlerim tamamen entelektüel faaliyetlerdir. Yıllardır devam eden soruna çözüm bulma konusunda kendi katkılarımı da sunmak amacıyla hareket etmekteyim. Bu manada bu akşam Kültür ve Turizm Bakanı'nın himayesinde gerçekleştirilecek olan uluslararası bir toplantıya da davetliyim diye ifade verdiği öğrenilmiş. Nedir suçu? Terör örgütüne üye olmak suçundan. Zaten e, Büşra da anayasa e, BDP'de Anayasa komisyonun komisyonu üyesi olarak daha önce bakanlarla da görüşme fırsatı bulmuştu. Bakanlar şimdi belki de görüşmelerini hapishanede yapmak zorunda filan kalacaklar. E, bu arada mahkeme heyetinin sorduğu söylenen sorular basına yansıdığı kadarıyla e, çok ilginç. Örneğin... E, Büşra Ersan'ın Profesör Dr. Büşra Ersan'ın avukatı Erkan Kanar e, bazı bilgiler vermiş Radikal Gazetesi'ndeki bir haber bu. E, BDP'nin siyaset okulunda verdiği iki seminer esnasında aldığı notlar sorulmuş e, Profesör Ersanlı'ya. Notlarda şu ifadeler geçiyormuş: "Kendi kaderini tayin hakkı, yerel yönetimler ve Türkiye vatandaşlığı." Bu ifadeler sorulmuş. Neden Türk vatandaşlığı değil de Türkiye vatandaşlığı yazdınız? diye bir soru yöneltilmiş Bu kapatalım böyle... ve gidelim programı. Yani hakikaten ama yani yetki aşımı değil mi bu? Hani ben şeyde değilim. Hani işin anı, infial noktasında değilim şu anda da mahkeme açıkça yetkilerini aşmış olmuyor mu? bir yorum yapamayacağım. Yani, Hayır öyle tür, hangisini, dilek, makbul, hangisini makbul olduğuyla veya yasal olarak geçerli olduğuyla ilgili bir şey mi var ee, mahkemenin öyle bizim bilmediğimiz yazılı bir durum mu var ona göre mi karar veriyor? Ve neye yani ne konuşulacağını herkesin neler söyleyeceğine mahkeme mi karar verecek bundan sonra? İşte onu söylüyorum yani Sen çok... Mi? Bazı notlar panellerde bana yöneltilen sorular nedeniyle aldığım notlar bunların silahlı terör örgütüyle ilgisi yoktur. Ben birkaç defa siyaset akademisine ders vermek için gittim. Çarşamba günü vereceğim doktora semineri ve parti içindeki görevim nedeniyle anayasa komisyonu için yaptığım çalışmaları aksatmak istemiyorum. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum demiş benim terör örgütüyle. Hiçbir ilişkim olamaz demiş. Bir de tabii hani bu cevabı okurken siz ben mesela utandım kendime Böyle bir cevap vermek zorunda bırakılmasından dolayı e, bir insanın. Şu da var şu noktayı da söyleyeyim. Ben dün bu noktalarla ilgili e, biraz okuma yaparken aklıma geldi bu 2009-14 Nisan mıydı KCK tutuklamaların başlaması? 2009'un Nisan ayı. Evet. Kim bilir ne ifadeler oldu böyle bunlar basına yansıdı şimdi. Evet, yani Büşra şimdi... Ersanlı ve Rag... ee, Zarakoğlu'nun yüksek profil nedeniyle belki başka nedenlerden dolayı da e, ana akım basına yansıdı ama diğer ifadelerde kim bilir ne kadar daha absürt e, sorgu süreçleri yaşandı. Evet bu ders notu ne diye soruluyor. Yayıncı... Bu ders notu ne diye aslında kendi cevabında içinde barındıran bir e, soru. Ders notu. Evet. Bu ders notu ne sorusunun cevabı? Bu bir ders notudur. Türk vatandaşlığı yerine Türkiye vatandaşlığı neden demesi de Türkiye vatandaşlığı meselesinin de gündemde olmasıdır tartışılabilecek bir şey ki, olmasıdır herkesin konuşabileceği bir şey olmasıdır yerel Peki, yönetimler yiyince, mevzusu tüm dünyada konuşulan üzerine dersler okutulan Türkiye'de dahil üniversitelerde e, dersleri verilen doktora programları bulunan Türkiye'de dahil üzerinde e, bir konudur yani e, demek ki herkes e, bu suçu işliyor hemen hemen Bunlarla ilgili olan herkes. Evet. Oral Çalışlar da bugün hangi güçle bu kadar eziyeti yapabiliyorlar diye şey yapıyor. Ve belki biraz da onun yazısıyla devam ederiz. Hem Oral Çalışlar'ın hem de Cengiz Çandar'ın Başbakan'ın kucağına bırakılan zehirli hediye diye iki yazısı var. Kısaca onlara da değiniriz. Aradan sonra. Açık kaste. all around the limbo clock now, hey let's do the limbo rock <laughs> limbo lower now limbo lower now hello it's just Açık radyodasınız ve saat 9.30, tam 5 dakikaya geçerken Chubby Checker'dan Limbo Rock dinledik. Chubby Checker, aslında Ernest Evans, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve Twist çılgınlığı sırasında kendi bestesi olmayan Hank Ballard'ın aslında parçasını ...tekrar seslendirip... ...müthiş bir başarıya ve yeni bir dans... ...modasını da başlatmıştı. 70 yaşını... ...bugün idrak ediyor... ...Chubby Checker... Tombul Checker diyorlar... ...ve... ...70. yaşında... ...biz onun en ünlü parçası... ...Twist'te değil... ...ve Twist'le ilgili pek çok şarkısı var... ...onların hiçbirini değil... ...bu Limbo Rock adlı parçayı tercih ettik size... ...böyle bir karayipler havalı bir parçayı. Evet... ...şimdi tekrar konumuza dönersek... ...bu soruşturmalardan sonra tutuklanmalar... ...neden Türk değil de Türkiye vatandaşlığı diye yazıyor diye soruyorlar. Bu notlar nedir diye soruyorlar. Şimdi hangi güçle bu kadar eziyeti yapabiliyorlar diye de Oral Çalışlar soruyor. Gece yarısı 60 yaşındaki profesörün evi basılıp darmadan ediliyor. Bütün mahremi, mahremine girilip her türlü evrakı medya çakallarının önüne atılıyor. Elline kelepçe takılıp tatil yerindeki yazdığından saatler süren yolculukla İstanbul'a getiriliyor. Günler süren sorgularla uykusuz sefil vaziyette nezarethanelerde kapı önlerinde bekletiliyor. Yalnız Datça'daki yazlık evi değil İstanbul'daki evi de alt üst ediliyor. Bu tarz şeyler sadece Büşra Ersanlı'ya yapılmıyor ama 60 yaşındaki bir akademisyene yapılınca bu kültürün vahameti vahimliği daha net görünür hale geliyor. Bir savcı bir polis nasıl bu kadar güce sahip olabilir diye sormuş. İşte demin ben aradan önce belki de biraz bu soruyu sormak istemiştim. Büşra Ersan'ı özelinden çıkartırsak e, olayı 2009'dan beri kimlere ve ne şartlarda yapıldığı da belki daha iyi araştırılabilir bu vesileyle. Hı? Evet yani çalışmalar diyor ki 12 Eylül 2010 referandumunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapılanması değiştirildi. Küçük, küçük bir yargı eliti istediği partiyi kapatabiliyor, istediği parmanteri tutak, tutuklayabiliyor. İstediği siyasi parti yöneticisini siyaset dışına itebiliyordu. İstemediği hakim ve savcıyı yerle yeksan edebiliyordu. 12 Eylül'cü otoriter mantıkla yargıya neredeyse bütünüyle egemendiler. Parti kapatmaktan, düşünce ve örgütlenmeyi düşman görmekten başka bir vizyonları yoktu tırnak içinde vizyon. Hukuk değil, yüce devletin, devlet çıkarları, devletin Ali menfaatleri anlayışından hiçbir zaman uzaklaşmadılar. Bu elit egemenliğinin yıkılması elbette olumlu oldu ama artık hakimler ve savcılar geniş bir çoğunlukla kendi üst yargı kurumlarının üyelerini belirliyorlar. Ama... Şimdi bu kadarı yok ciddi bir değişim yaşandı elbette ama derindeki zihniyetin değişmediği görülüyor. Karşınızdaki bir yayıncı bir akademisyen bir gazeteci bir bürokrat sanki bu insanlar azılı birer katilmişçesine bir acımasızlık. Ama öyle, Hayır, bir, öyle görülüyor zaten evet. yani sorun da orada zaten. Yani kutsal devletten birey haklarına diyor yani bireyin hakları esastır hiç insan hakkı hiçbir kutsal gerekçeyle çiğnenemez noktasına. Ne kadar gelebildi hakim ve savcıların diyor. Uygulamadan da anlaşılıyor ki devlet kavramı hala bireyin hak ve özgürlüklerinin çok üstünde görülüyor. Ve bu itirazlarımı da ilk kez yapıyor. değilim. İlhan Selçuk gözaltına alındığında, Nedim Şener ve Ahmet Çık tutuklandığında da benzer tepkiler göstermiştim. Bu son Ersanlı, Zarakoğlu uygulamaları karşısında da zihniyet hala devam ediyordan başka söyleyecek söz bulamıyorum. Ve kanunları otoriter bir devlet mantığıyla yorumlarsanız başka sonuçlara varırsınız. Demokratik ve hukuka uygun bir devlet mantığıyla okursanız başka. Kanunlara can ve kan veren avukatıyla savcısı ve yargısı yargıcıyla hukukçularıdır. O nedenle yeni zihniyet üretebilmek yeni anayasa yapmak kadar önemli. Ve şey diyor. Zeitgeist meselesi işte. Evet şimdi evet. İmkanlar gelişti hakim ve savcı sayısı artırıldı ama Türkiye'de geçmişte uzun tutukluk süreleri nedeniyle çok acılar çekildi. İnsanlar aylarca mahkemeye çıkarılmadan bekletilirlerdi. Şimdi imkanlar gelişti ama zihniyet değişmediği için hala insanlar haklarındaki iddiaları bile doğru düzgün öğrenemeden aylarca hapislerde yatmaya devam ediyorlar. Böyle. Daha yeni Türkiye mahkum oldu. Tam da bu bahsedilen bu yazının konusu dolayısıyla 301. maddeden e, şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Taner Akçam'ın e, başına gelenler dolayısıyla bir mahkumiyeti var biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani 301. maddenin bir kilometre hani, taşı ifade özgürlüğü özgürlüğüyle ki. ilgili bir maddeydi. İşte eski e, 146 mıydı ben tam hatırlayamıyorum. Onun yerine geçecek işte çok büyük bir değişiklik reform olarak falan yapıldı hatırlayanlar hatırlayacaktır. E, değişti daha sonra 301 geldi korkunç bir şey olduğu ortaya çıktı bu sefer e, zihniyet değişmediği için 301. madde işletilmeye başladığını ve çok daha etkin bir şekilde tekrar değiştirildi bu sefer adalet bakanlığının yetkisi falan gibi şeyler getirildi adalet bakanlığı onay verecek de dava açılabilecek falan e, yine açılabiliyor davalar e, ve bu yani oral çalışıların yazısı çok önemli bir kavramı altını çizerek kavramın altını çizerek bitiyor bu hukuk kültürüyle aynen öyle evet. ne yeni bir vizyon geliştirilebilir ne de demokrasi açısından herhangi bir aşama kaydedilebilir. Yani siz yasalarla oynamakta bir şeydi. Zaten yasalarla oynanırken de bu gibi e, işte savcıların böyle bu zihniyete sahip savcıların veya mahkeme heyetlerinin kullanabileceği açıklar bırakılıyor içeride. Biraz da bilinçli olarak biraz da değil aslında genelde bilinçli olarak yapılıyor. O olmazsa başka bir şekilde kullanılır diye şeklen yapılıyor değişiklikler. Şeklen yapılan değişikliklerin sonucu da bu oluyor işte zihniyette. O zihniyetten kurtulmak istiyorsak e, bir e, temiz sayfa açmak adına mesela hani işte bilmem ne yasasında değişiklik yerine bilmem ne yasasının olmaması gerektiğini idrakına da varmak durumundayız sanıyorum. Evet yani iş maalesef çok e, dolambaçlı uzun bir yoldan uzun ince bir yoldan geçen dünyada maalesef e, şeyde... E, yani hem sosyolojik, hem kültürel, hem ideolojik yani zihni bir alt üst olmaya ihtiyaç var, doğrusu. Yani onu bu değişikliği yaratmadan bir noktaya varılmasının çok güç olacağını düşünüyorum. Yani şeyde. Başbakanın kucağına bırakılan zehirli hediye hediye yazmış Cengiz Çandar gene Radikal gazetesinde Başbakanı KCK operasyonuna ikna edenler veya emrivakiyle kucağına bu zehirli hediyeyi bırakanlar PKK'nın nesnel müttefiki olarak çalışıyorlar demiş. PKK'nın arkasında Ergenekon var. İddiası yeterli müşteri bulmayınca başlattıkları fiili olağanüstü halle PKK'nın Giderek daha fazla beslendiği Kürt milliyetçiliği ateşini var güçleriyle büyütmeyi marifet sanıyorlar. PKK ile girdikleri ölüm, ölüm kalım savaşında sadece hükümeti değil Türkiye toplumunu rehin alıyorlar diye yazmıştı Ahmet İnsel. Bu yazıyı alıntılamış ve yapılan budur yaptıkları budur Ahmet İnsel'in yazdığı gibi diyor ve evet başbakan KCK operasyonuna ikna edilmiştir. Veya bu onun kucağına emrivakı ile bırakılmış bir zehirli hediyedir. Bunun ben böyle olduğunu ben biliyorum. PKK'nın silah bırakmasının nasıl mümkün olacağı üzerine TESV raporunu hazırladığım sırada görüştüğüm devlet yetkililerinden, Başbakan'ın yakın çevresinden Abdullah Öcalan'ın kendisiyle İmralı'da görüşen heyete ilişkin aktardığı bilgileri benle paylaşan PKK yetkililerinden de biliyorum diyor. O neden, o nedenlerle, pek çok başkalarıyla da, bizzat kulağımla işittim diyor. Bizzat e, yakın çevresinden insanlarda KCK operasyonlarını yanlış bulduğunu ve karşı olduğunu da bizzat kulağımla o kişilerden işittiğim için biliyorum. O nedenle evet diyor. Başbakan KCK operasyonuna ikna edilmiştir veya emri ile kucağına bu zehirli hediye bırakılmıştır. Ee, ...o zaman... Ahmedin Selim in kastettiği de... ...budur diyor. O Tam... zaman da o işte şeyin... ...ortadan kaldırılması lazım gerekçesinin. Evet. PKK'nın siyahlı varlığının sona erdirilmesini... ...zora soktuğu gibi devamını da... ...sağlıyor diyor. Yani önümüzdeki mesele... ...KCK'nın ne olduğunu öğrenmek değil... Önümüzdeki mesele yol henüz yakınken Türkiye'yi çıkmaz yollarda ısrardan çıkartmak diye. Burada izliyoruz. sorun şu hani KCK'ya da gerekçe olan e, bu tutuklamaların bu kapsamda yapılabilmesini sağlayan terörle mücadele yasası veya kanunun e, ortadan kaldırılması başka şeyleri de getirecek. Örneğin hani Hopa'daki olaylarda da e, örgüt üyeliği falan filan terör suçu. ...işletilemeyecek, başka yerlerde de olmayacak... ...ne kadar işe geliyor hükümetin... ...o e, durumu da var... ...işin, o boyutu da var... ...var, çok karmaşık yani... E, ya, ...karmaşık değil aslında, e, net ama... E, ...daha doğrusu evet... ...çıkarların net. birbirine... ...girdiği bir durum söz konusu... ...o düğüm nasıl çözülüp de... ...halledecek onu... Söyledim. ...yoksa son derece evet, evet. basit ve net yani... evet. E, ...yani... ...PKK'da... ...dün yazmıştı Cengiz Çandar... ...ve yani büyük bu KCK yaklaşımını e, stratejik olarak üstüne gitme yaklaşımını e, büyük bir tehdit olarak görüyor... ...ve o da şiddet kullanarak devleti ve hükümeti sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Daha da eylemlerin bugüne kadar yaptığı eylemlerin daha da ötesine geçebileceğine dair işaretler de veriyor... Ve sonuç olarak PKK ile siyasi iktidar öl öldür biçiminde bir sarmalda buluşmuş haldeler diyor. Ve eğer bu PKK şartsız ve süresiz olarak silahlarını susturmazsa hemen ardından iktidar da yeni stratejisini gözden geçirip bundan geri dönmezse olacak olan demiş... Türkiye'de epey bir süre kan dökülecektir. Demokratik ortam kısıtlanacaktır. Kaybedilen ve kaybedilecek canlara ve zamana çok yazık olacaktır diye bitirmişti yazısını. Ee, yeni ambalajlı eski strateji Kürt sorununa başlıklı yazıda. Bir şeyi de söylemek lazım burada. Bu meseleyi Mithat Sancar'la da Elne boyna konuşma fırsatı bulacağız bugün de kendisi o konuda da yazı yazmış. E, Gülten Gülten Kışanak da önemli bir konuşma yapmış. önemli bir konuşma yapmış. Büşra Ersanlı Beragıp Zarakolu tutuklanması ile ilgili şimdi ona da bir kısmına kulak verelim. BDP'nin kapısına da kilit vurup herkesi akepeli mi yapmak istiyor? Açıkçası tüm demokratik sesler susturulmak isteniyor. Yapılan bu kadar açık ve net bir şekilde siyasi bir darbedir. 90'lı yıllarda yaşadığımız zulmün aynısını bugün yaşıyoruz. O zaman Kürt halkının büyük nüfusu köylerdeydi. Köyleri yakıp yıktılar, boşalttılar. Şimdi o yakıp yıkıp boşaltıp şehirlere göç ettirdikleri insanlarımızı bu kez de şehirlerde susturmaya çalışıyorlar. Bu ülkede Kürtleri susturmak istiyoruz, demokratları susturmak istiyoruz diyen bir çağrından çıkmış zihniyetle karşı karşıyayız. Demek ki bu ülkede doğru yerde duranlara, demokrasiyi savunanlara, barışı savunanlara, çözümü savunanlara yaşam hakkı tanımak istemiyorlar. Evet, Gültan Kışanak, BDP eş başkanı. 90'lı yıllara dönüyoruz. O zaman köyleri yaktılar. Bugün de şehirdekileri susturmak istiyorlar. Ve demokrasinin yolu da tıkanmak isteniyor diyor. Çok kaygı verici genel gelişmeler var. Şimdilik burada bırakalım ve Türkiye dışında tekrar dönüp şeyden bahsedelim biraz. Yani Erdoğan'ın açıklamalarına da yeterince yani terör örgütünün para toplamasına göz yumanlar falan diye bunu kendi vicdanlarına izah etsinler diye sert bir konuşma yapmış Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk güçünün 50. yıl toplantısında yine o Alman vakıflar meselesini bir kez daha ortaya atmış ve 4 yaşındaki sultandan haberiniz var mı? Terör örgütünün para toplamasına göz yumanlara sesleniyorum. Anne karnında ölen bebekten haberiniz var mı diye bir konuşma yapmış entegrasyon konusunda da entegre olan kadar entegre olunanın da ne kadar mesafe kat ettiğini sorgulamak bizim hakkımızdır benim buradaki kardeşim Almanca öğrensin ama kimse ana dilimizi unutmamızı beklemesin evet son derece aslında sert bir konuşma yapmış Almanya'da yapmış çok anlamlı da değil bana yani soruyorsun. hayır ne hedeflediği e, meselesi var orada ne elde etmeyi, etmeyi umduğu Bilemiyorum. Çok da önemli Almanya'da değil. Almanya'da da işte önlerini başlarını eğip böyle azarı yemişler mi? Bilmiyorum. Yani hakikaten daha fazlasıyla da ilgilenmeyelim bence. Bu Gerek siyaset yok, evet. aleminde böyle şeyler oluyor. Biz gelelim Yunan Başbakanı Yunanistan Başbakanı Papandreou'nun, Yorgo Papandreou'nun Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek yardım paketinin halk oylamasına sunulması yani referanduma sunulması kararının neler yarattığına hakikaten ortalığı adam akıllı sarsmış bazı gazeteler. O dayanılmaz metafor hastalığı içinde bunu da bir deprem metaforunu gene kullanmışlar. Ta Van'daki depremin üzerinden daha... Bir hafta bile geçmemişken bunu yapmalarına da insan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Hürriyet gazetesi mesela Avrupa'da yorgo depremi gibi. Deprem klişesi zaten bizim vazgeçemediğimiz maalesef bir klişe. Ee, böyle Gerçek deprem günde bir, için kullanmıyoruz. Üç günde yani. bir görürüz. Evet. Hayır hiç olmazsa son depremden sonra bundan vazgeçselerdi beş gün için. Beş 10 gün için diye düşünüyorsun ama öyle bir şey olmuyor Türk medyasında maalesef amiral gemisinden de böyle bir şey beklenemez ee, sonuç olarak şey ee, Yunan kabinesinden de destek gelmiş şimdi ortalık birbirine girmiş vaziyette yani milli kurtuluş Hükümesi, hükümeti çağrısı yapanlar var İktidar partisi PASOK milletvekillerinden Milena Apostolaki istifa etmiş. Milletveki bu da tarihe geçecek bir şey. İstifasına gerekçe olarak referandumu göstermiş. Ve referandum ülkenin bölünmesine yol açar. Kaygısını ifade etmiş. Bu da günün sözlerinden biri olarak tarihe geçebilir herhalde. Yani bir milletvekili halkın oyuyla gelen bir milletvekili halk oylamasının yarar yararına inanmadı ülkeyi böleceğinden o bahsediyor. O da bir. Yani şey, onun tartışmaları e, popüler ve akademik düzlemlerde ilerliyor. Hani referandumlar ne kadar e, demokratiktir? Tartışması sorusu sorulabilir bu soru. Ama şöyle bir şey var. Yani e, şu anda halkın nezdinde e, duyulan güvenin yüzde on dört seviyelerinde seyreden bir hükümetin Ülkenin tüm kaynaklarının özelleştirilmesini içeren bir paketi e, geçirmeden önce bununla ilgili bir güven oyu bir anlamda e, almaya ihtiyaç duymasında çok fazla diyecek bir şey olmayabilir. Yani o artık e, referandumların ne kadar demokratik olduğu sorusundan çıkıyor. O özelde yapacak başka bir şey yok e, noktasına geliyor dayanıyor. Şimdi referandumun sonucu da önemli İlk sınav güne güven oylaması diyor. Önce Cuma günü güven oylaması olacakmış parlamentoda. Evet. Çoğunluğu da çok az. iki milletvekiliyle Cuma düşebilir günü, hükümet yani. Güven oyu almaması ama işte güven oyu almaması ihtimali düşük. Neden? Hükümetin düşmesi durumunda birilerinin o göreve talip olması gerekecek. Şu anda sanmıyorum ki e, hani hükümette... Her türlü bakan veya işte sorumlu vekil çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sabır sapır dökülürken korkun, ciddi ama bu böyle yani evet, evet. ciddi bir şey de var baskı da var. Fakat referanduma götürmeci açıklaması üzerine uluslararası piyasaların olumsuz tepki göstermesi nasıl? Halka sormayın diyorlar yani. Anı diyor? Tüm AB liderler. Evet on diyorlar. Tüm AB liderleri de bunu söylüyor. Nasıl yaparsınız? Halkı sormayın. Halkı sormayın. Euro bölgesi riske atıldı falan deniliyor. Büyük kumar deniyor. Kumar Referandumdan mi? bu arada çıkacak sonuçlarla ilgili de manipülasyonlar başladı. Sonucu en manipülasyonlarda başladı. İşte örneğin Yunanistan'da şu anda bu kurtarma paketi adı altında sunulan şeye halkın büyük çoğunluğu karşı biliyorsunuz. Yüzde seksenlerde falandı karşı olanların oranı en son yapılanlara hükümetin bugüne kadar yaptıklarına. Ama e, Euro'dan çıksın, rahmiye geri dönsün noktasında halkın yüzde 66'sı Euro'da kalınmasını en azından şimdilik destekliyormuş. E, i̇ş o yüzden o noktada yürütülüyor. Eğer bu olursa e, Yunanistan Euro'dan çıkmak durumunda kalır. Argümanı üzerinden anlaşılan referandumda kamplardan bir tanesi hareket edecek. Bu Ş olursa ülkenin tamamını satacağız noktasını e, biraz geri plana atacak. Borsada değerler hisse senedi tahvil değerleri filan yerlerde sürünmeye başlamış. Çok şoke olmuşlar Merkel ve, Merkel ve şey de beklenmedik ayak üzerinde ters ayak üzerinde kaleci gibi yakalanmışlar. Şu söylenebilir hani eğer referandumdan çıkacak sonuca göre ya Euro bölgesi çok ciddi hasar alacak belki de çökecek bu ihtimallerden bir tanesi kötü ihtimal. Olarak hani bunu değerlendirilebilir. Bir ihtimalde bu sefer Yunanistan'ın gerçekten kurtarılması gerekecek. Evet. Denilebilir. Bence çok başarılı Şu, bir... Şunu söyleyenler de var işte Yunanistan'da işte maaşlar ve işte bu emeklilik sonrası çeşitli getiriler. Çok yüksek vesaire gibi şeyler söylenebilir. Böyle yorumlar da yapılıyor ama o zamanda hani geçmişe dönük olarak işletmezseniz bu. Bundan sonra ülkeye borç verirken biraz daha... Dikkatli olursunuz vesaire vesaire yani. Benim bütün bunlarda en çok ilgimi çeken... Kanını almaya gerek yok kimseye. <gülüyor> Eksen şey. Yani bu burada referandum ne demek? Halk oylamasına gidilmesi demek. Bu e, ülkenin de geleceği konusunda yüz binlerce Yunanlının her yirmi Yunanlı'dan birinin neredeyse sokakta sokağa döküldü ve aylardan beri alanlardan sokaklardan inmediği bir yerde ölüm kalım meselesi olarak görülen bir olayı parlamentoya şey hükümet diyor ki bunu referanduma sunalım diyor. Ve bunu dünyadaki önde gelen demokratik ülkeler en dünyanın en tanınmış demokratik ülkelerinden oluşmuyor mu bildiğimiz kadarıyla Amerika ve birkaç ülke dışında Amerika Birleşik Devletleri dışında gelişmiş demokratik ülkelerin temsilcileri hepsi a olmaz halka sorulmaz. Böyle seçim oylama falan yapılmaz diyorlar. Yani bunun kadar demokrasi açığının net olarak ortaya çıktı. En bana sorarsan ender. Yani siyaset bilimiyle iyi kötü uğraşmış biri olarak tabak gibi ayna gibi ortaya çıkmış durumda. Ya diyor ki çok temel bir meseleyi halka soracağız şu var. Ben kişisel olarak ben referandumların sürekli yapılmasına taraftar değilim. Neden değilim? Çünkü e, temsili demokrasiler içinde e, işte belli bir süre için seçilen şeyler var ve uzun dönemli politika yapabilmek amaç. Yani biraz da işte evet. örneğin mesela iklim değişikliği meselesinde popüler olmayacak bazı olamayacak bazı adımları atabilmek için e, böyle bir şeye daha da uzun dönem hatta 5 yeterli değil bir planlama sürecine ihtiyaç var. Ama bu gibi meselelerde arada sizin dediğiniz demokrasi açığı mevcut ise eğer sokaklarda e, sürekli işte gösteriler oluyorsa, insanlar ölüyorsa, meclisiniz basılıyorsa vesaire gibi durumlar oluyorsa e, zaten o zaman temel noktada sistemi inflası noktasındasınız. İşte yani de referandum olmadım, değil tam, başka bir şeyi de tartışmanız kast Kastediyorum yani bey, o çok söz edilen kadim Yunan Atina demokrasisinden bu yana tartışılan bir mevzu bu. Yani ne, nereye kadar temsili demokrasi? Bir anlaşma yapılmış ve bütün Yunanistan yani dünya tarihinde görülmemiş oranlarda ayakta ve bir problemi var. E, böylesine bir problemi de götürmeyeceksen zırt pırta yani idam cezasının kaldırılması gibi bir konu referanduma elbette götürülmez yani. Ama bu ülkenin teknik bir Meselesi yani bir anlaşma var. Hayır kaldı ki başka bir durum da var. Tüm dünyada hemen hemen şu anda bir var olan sistemin eşitsizliği üzerine bir tartışma yürüyor ve bir alternatif üretilmeye çalışılıyor. Aynen öyle. Yani halka ee, sorulmasın denebilir mi? Ya onunla büyük... da oligarşi olur işte ve bugüne kadar da böyle işliyor yani. Evet ve plütokrasi olur aslında. Evet. Evet, yani... Çok e, ilginç bence gelişmeler. Büyük kumar demiş mesela herkes. Dünya Bankası falan. Bu zar atmaya benzer e, kumar. E çünkü Dünya Bankası ve diğer bazı yorumlayanlar bu referandumdan e, sonucun paketin oylanması. Yani devam edilmesi. Bu kurtarma paketi denilen şeye, e, garabete devam edilmesi yönünde şey çıkmasını bekliyorlar. Çıkacak veya çıkmayacak onun üzerine siyasi bir kumar oynandığı düşünülüyor Belki de oynuyordur bilmiyorum ama e, zaten yapılması gereken bu şu noktada. Evet aynen öyle. Bu arada bir de kumara dışarıdan dolu bir zar atılmış gibi bir şey. Kumar masasına, barbut masasına. Yunan ordusunda ani bir görev değişimi olmuş. Genelkurmay başkanıyla kara ve hava kuvvetleri komutanlarının görevlerine yani ordun üst komuta kademesinde görev değişimi yapılmış. Çok ilginç. Evet, onu da takip edelim. Ben neden yapıldığında bilmiyorum. Başka bir şey. olabilir bilmiyoruz evet. ama bir barbut atılmış gibi gözüküyor orada da. Açık gazde. Meovoto. Mitat Sencerle hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın. Evet. C Türkiye'de bayağı eski problemlerle tekrar yüz yüze gibi görünüyor ama bu sefer daha da katlanılmaz gibi geliyor insana bütün bu mesafe aldığımızı sandıktan sonra. Ee, Kürt sorununda girdiğimiz yol meselesi. Evet. Maalesef. Hep oradan çıkamıyoruz bir türlü. Yani hep Kürt sorunundayız ve genellikle de ee, aynı istikamette gidiyoruz Şeyin Walter Benjamin'in Tek yön e, Şeyi var ya Kitabı var ya Pardon Hı. yazısı evet. Ona benziyor Sanki bir tek mecburi istikametimiz varmış gibi Dönüp dolaşıp gene e, Aynı yola geliyoruz Zaten o yoldan çok büyük ölçüde de sapio değiliz Genellikle o yolun etrafında, kenarında, yan yollarında dolanıyoruz. Ama dönüp işte bu şose bile diyemeyeceğimiz tamamen bozuk, her türlü kazaya açık, müsait yola giriyoruz. Şimdi gene oradayız bence ama her giriş bir öncekinden daha yıkıcı oluyor. Ee, Önem bunun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor, kaydetmemiz gerekiyor. Bundan önce o yolda olmanın bedeliyle şimdi oraya tekrar girmenin bedeli e, aynı olmuyor, daha ağır oluyor. Ee, toplumsal çatışmalarda özellikle bu etnik temelli, bu kimlik temelli e, çatışmalarda Yeniden canlanan çatışmalar her bir dönemde bir öncekinden çok daha derin yıkımlar yaratır. Görünür veya görünmez. Ama yıkımlar çok daha derin oluyor. Evet, böyle bir başlangıç hakikaten çıkarartan bir durum. Evet, onu kastetmişim. Yani mesela bu birdenbire sayısız KCK tutuklaması yapıldı ama e, birdenbire şeyde patladı bu Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakoğlu'nun gözaltına alıp sonra tutuklanmaları haberiyle de e, büyük bir ifade özgürlüğüyle ilgili zaten var olan sorunun gittikçe e, şiddetlenerek karşımıza e, çıkması e, durumu var. Yani Terörle e, Şahin Alpay'ın dün Büşra Ersan'ın vakası e, başlıklı bir yazısında şey diyordu. Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun temel hak ve özgürlüklerle çelişen hükümlerini kullanarak şiddete bulaşmamış kimselerin dahi kovuşturmaya uğratılmasından Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez. Türkiye'ye ifade özgürlüğünden hayır gelir. <gülüyor> Demokrasilerde ifade özgürlüğünün yegane sınırı şiddet savunuculuğu ve ırkçılıktır. İfade özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de toplum sorunlarına çözüm bulunamaz. Bunları tekrar tekrar hatırlatmak zorundayız demişti ki ben tamamen katıldığımı söylemeliyim yani. Doğru tabii yani zaten <gülüyor> bu konuda söylenebilecek en ortalama sözler bunlar aslında. Evet. Çok daha öfkili konuşabilirsiniz, çok daha çarpıcı söyleyebilirsiniz bunu. Ben bugünkü yazıda galiba onu denedim. Yani bazen hani kendi kendiniz için değil bir uyarı olsun diye de sert söylüyorsunuz. Gördüğünüz şeyi çıplak bir şekilde gözünüzün önüne gelen manzarayı başkaları da görsün istiyorsunuz. Şimdi demokrasilerde ifade özgürlüğü olması hiçbir şey olmaz doğru. Ben demokrasiyi tamam oradan bağlantısı zaten kuruluyor Şahin Ali'nin de yazısında demokrasi olmasa da o zaman sorunlarınıza toplumsal sorunlara çözüm bulamazsınız diyor. Doğru ben bu meselede bundan fazlasının var olduğunu söylüyorum. Yani sadece demokrasiyi zedelemekte kalmıyor bu. Türkiye'yi ciddi bir ciddi bir belanın diplerine doğru ya da kalın ve sert bir duvarın tam karşısındaki arabanın ona doğru gidişi halini yaratıyor. Ee, bizim kuruntumuz değil, tecrübeler var. Bazen hani, naifçe kendimize sorduğumuz oluyor. Sizler de yakalıyorsunuz kendinizi bu soruyu sorarken kendinize. Başka dinleyicilerimiz de yakalıyordur. Ya nasıl yaparlar bunu? Yani bu kendileri için de iyi değil. Yani görmüyorlar mı bu kadar e, belayı yarattıklarını falan diye e, mırıldanıyorsunuz. Bazen işte başka yerlerden bakıyor oluyoruz. Mesela niye Büşra Ersanlı ve Ergıbsanakoğlu olayında patladık? Kuşkusuz ikisi toplumda çok tanınan oldukları için... İkisi de demokrat yapıda, ikisi de barışçı, ikisi de geçmişleri, insan hakları, barış mücadelesini adanmış olduğu için tepki uyandırıyor diyebiliriz. Ama bir başka şey de vardır büyük ihtimalle. Kürt olmamaları da. Yani bugüne kadar binlerce kişi alındı. Ve bunların galiba çok çok büyük çoğunluğu Kürt. Kürt hareketinde bir şekilde işte görev de almışlardı. Yani PDP'de, şurada, burada, DTK'da görev almışlardı. İçlerinde çok ünlü kişiler de var. Yani toplumun tanıdığı insanlar da var. Belediye başkanları, eski milletvekilleri de var. E, fakat ilk defa çok açık bir şekilde tamısal figür e, niteliği olan, e, özelliği olan e, şahıslar artı bunlar e, bir de Kürt değil. Gerçi Ayşe Berktay ve işte evet. denizler akıtıyorlar. Deniz böyle de fakat bu bu ikisi kadar yani tanımıyor. Yani hepsi bir araya gelince, hepsi bir, evet. hepsi bir araya gelince infial oldu. Şunu demek istemiyorum ee, yani salt Türk olmaları dolayısıyla e, tepki gösterdik hepimiz ya da bu geniş tepki oldu demiyorum ama bir de bu eklendi galiba. Evet. Yani bütün o saydıklarım, saydığım özelliklere bir de bu eklendi. Şöyle bir algı oluyor toplumda genellikle. Yani eğer mesela İslamcı çevreden bir diyelim 28 Şubat sürecinde İslamcı çevrelerde tanınan, orada bilinen, orada olduğu bilinen birileri gözaltına alındığında çok meşhur olsalardı bile, orada yer almayan biriyiz. O suçlamalarla alındığında doğacak tepki doğmuyordu. Genellikle birilerine ya bunlarda bir şey vardır e, şeklinde bir e, zihinde dolanan bir maleret uydurabiliyoruz. Yani vardır orada bir şey gibi. E, zaten genellikle e, bu propaganda, kara propaganda da bu motif üzerinden işliyor. E, bu tutuklamaları ya da göz altıları Büşra'nın ve Ragıp abinin kini bile e, meşrulaştırmaya çalışanlar hep onu ima ettiler. Aman bey yani nereden biliyorsunuz vardır bir şey. O, tamam onların karakteri, geçmişi, bunu hani e, pek de böyle bir şey yapmalarını e, hani, yap, yapacak gibi görünmüyor bunlara baktığımızda. E, Ders diyorlar Ama ya vardır bir şey Falan şeklinde bir Sözde ya açık Ya örtülü dökülüyor tıp Ahmet Şık olayında olduğu gibi Nedim Şener olayında olduğu gibi Pek çok insan ya Vardır bir şey falan Onlar da yapmıştır bir şey muhakkak Durun hele bakalım gibi Sözler sarf ettiler Dediğim gibi açıkça söyleyenler de oldu Bu anlama gelen imalarda bulunanlar da oldu Evet Şimdi tabi mesele gerçekten çok çok önemli. Ben buna ilk günden fiili olağanüstü hale dönüş ve daha doğrusu evet. olağanüstü hale dönüş dedim. Twitter'da yazmıştım daha yazı günüm olmadığı için. Ee, sonra Ahmet de zaten benden aktar. Ahmet İnsel bu ifadeyi ee, ilan edilmemiş resmen yürürlüğe konmamış bir olağanüstü hal durumu bir olağanüstü hal rejimi e, şu anda mevcut. Buna fiili olağanüstü hal diyorum ee, ve bu e, operasyonlar için söyleneceklerin çoğunun referandumdan sonra söylendiğini de mutlaka e, ...hatırlatmak istiyorum... ...yani 12 Eylül referandumundan sonra... E, ...daha önce... E, ...karacak operasyonlarını... ...savunan... E, ...ya da bunların hukuki olduğunu... ...iddia edenler bile... E, ...ya evet... ...bu bir siyasi projeydi... ...anlamına gelecek tutumlar takındılar... ...nitekim hükümet de... ...aslında... E, USAK'ın e, başkanını değiştirmekle o dönemde e, böyle bir mesaj vermişti. Çünkü bu USAK'tan gelen bir projeydi daha çok. Yani e, bu, bu, neydi Ulusal Stratejik Araştırmalar Kurumu. Evet. Öyle bir şeydi. Dün Sedat Taçiner vardı başında o zaman. Sonra onu aldılar falan. E, neredeyse herkes evet ya bu kötü oldu. Bunu yazanlar da çıktığı birebir konuşmalarımızda AKP çevrelerinden çok insandan duydum. AKP'nin milletvekillerinden duydum bunu. Onlara işte fikir üreten kuruluşların içinde olanlardan duyduk bunu. Ya evet bu yanlış bir şeydi. Bu işte hükümete bir şekilde kabul ettirildi ama hükümette bunun doğru olmadığını ya da kötü sonuçlar doğuracağını gördü şeklinde bir şeyler söylediler. Ama e, zaten o dönemde de şeyler, müzakereler falan da vardı. Yani PKK görüşmeleri de vardı. Ama sonra gene buraya döndü hükümet. E, şimdi bunu anlatmaya çalışıyorlar. Mesela dün e, Fehmi Korun'un yazısını okurken, Mustafa Karaalioğlu'nun yazısını okurken, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını e, okurken Hani ee, insan hakikaten kendilerini nasıl uyandırdıklarını sormak istiyor. Şu için diyorum. Mesela e, filmi Koru ve e, Bekir Bozda açıkça şey hani KCK nedir sorusuna cevap olarak ya KCK işte PKK'nın de BDP'nin de üst, üst kuruluşu diyorlar. Şimdi eğer öyleyse BDP'nin tamamının yani BDP'de örgütlü olan çalışan il ilçe yöneticileri. Falan işte sadece siyaset akademisi değil, bütün kurumlarda görev alanların hepsinin aslında bu örgütün bir üyesi olduğunu da kabul etmiş olursunuz ya da iddia etmiş olursunuz. Ben diyorum ki ortaya konan gerekçelerle, iddianamede yürütülen mantıkla, gösterilen delillerle. Ee, bugün e, yüz binlerce kişi e, KCK e, davasından yargılanır. Yargılanabilir. Hatta ilk İlk dalga operasyon yapıldığında, yani belediye, eski milletvekilleri, hatip dicleler falan gözaltına alındığında, bir televizyon programında Mümtaz Soysal'la birlikteydim, Can Dündar'ın ana haber programında, NTV'de. O zaman da söylemiştim, yani bu gerekçelerle, iddianamenin bu haliyle, evet, davalar yeni başladığında söylemiştim, pardon ilk olduğunda değil evet. ilk duruşmalar başladığında çünkü o zaman iddianameyi incelemiştim ee, evet herkesi yani BDP çevresinde olan herkesi hatta oy verenleri bile evet. ee, gözaltına alırsınız tutuklarsınız yargılarsınız soru şudur neden bugün gözaltına alınanlar bu gerekçelerle tutuklanıp yargılanıyor eee Sorusundan daha çarpıcı olanı neden diğerleri dışarıda? Yani eğer bu kadar inanıyorsanız, e, KCK böyle bir yapıdır, kent teröristleri diyordu ya, ona e, yine bu strateji kurumlarından birinin başkanı Ahmet İnsel de yazmıştı. E, eğer öyle diyorsanız neden hepsini içeri almıyor? E, e, bu, ...bunu polis yapıyor tabii. Yani e, şimdi hükümet sorumluluğu üzerinden atıyor ya... E, ...yargının işi, yargının işi falan olduğu yok bunun. Bu tür davaların bütün temellerini polis hazırlar. Polis de içleri işte, bakanlarına bağlıdır. Ve hükümetin siyasi sorumluluğunu e, gerektirir bu tür. Polisin bütün faaliyetlerinden hükümet siyaseten sorumludur. Evet bu konu çok e, önemli bir nokta çünkü... E... Genellikle insanlar bu yargı meselesi üzerinde henüz durmayalım filan diye düşünebiliyorlar söz konusu değil. Yani Şahin Alpay da yazısında aynı yazıda da bahsetmişti ondan yani. E, bu tür gözaltına almalar 12 Eylül askeri dönemindeki gözaltına almaları andırıyor. İlgili veya ilgisiz herkes en küçük bir kuşku üzerine gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyor. Buna pirincin taşının ayıklanması işi de yargı sürecine bırakılıyor. Hatta Diyarbakırlı bir dostum da A atarak toplama diye. Evet. Hukuk devleti evet. açısından çok kaygı çok, verici bir durum. Aynen öyle. Yani şimdi... Ee, hani şunu yapabilirsiniz gerçekten peki ki silahlı eylemler yapan işte şehirlerde terör eylemi de yapan bir örgüttür bu doğru Her, herkesin gözünün önündedir buna karşı hareketsiz kalma kal diyemezsiniz hiçbir devlete yani devletin de işte kendi hukuku çerçevesinde şiddet kullanan örgüte karşı bir şeyler yapması gerekiyor elbette hukukun işletmesi gerekiyor. Ee, eğer doğrudan doğruya... bu eylemlerle ilgili olanlar varsa ...KCK veya başka ad altında onun kimler hmm. nerede olursa olsun ee, bunları e, elbette takip edersiniz yani takibat yaparsınız bunlar hakkında fakat bu bu yapılan o değil bu yapılan siyasi bir manevradır çünkü hani e, hep söyleniyor iddia namide bir tane şiddet olayıyla bağlantılı bir tam yok yok evet. E şimdi e, ikincisi, bu KCK yeni bir şey değil ki. KCK'nin e, kuruluş yılı 2005-2006'ın tam hatırlamıyorum ama ondan önce de kent yapılanması vardı. Ve e, e, KCK kurulduğunda, daha doğrusu KCK varken hükümet e, PKK ile müzakere yürütüyordu. temsilcileri temsilcileriyle müzakere yürütüyordu. Neden o zaman? Mesela 5 yıl önce, 4 yıl önce, 3 yıl önce yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz diye sorulur o zaman. Yani var bu zaten, bilinmiyor değil. Böyle bir yapısı var. Ama şimdi bu yapıyı legal ile illegal, o alanın içinden nasıl birbirinden ayırt ederek değerlendireceksiniz sorusunu da sormak gerekiyor. Yani PKK zemininde siyaset yapmak diyorum ben buna yazıda. Ya aynı zeminde siyaset yapan çok sayıda, binlerce, on binlerce insan olduğunu biliyoruz. Eğer tutarlı davranacaksanız bu iddianamenin mantığı ve kendi açıklamalarınızın e, muhakemesini ha hakkıyla e, uygulayacaksanız Bunlar hepsini içeri almanız gerekiyor. Terörle Mücadele kanunu bu kadar katı yorumlarsanız BDP'ye verilmiş her o yardımı yataklıktır. Evet zaten şeyi de tartışıyorduk daha önceleri de tartıştığımız bir şey terörle mücadele kanunun düzeltilmesi değil toptan kaldırılması, kaldırılması gerekiyor. Kaldırılması gerekiyor. E zaten biliyorsunuz 2006'da değiştirildi bu hükümler 2006'da getirildi evet. ve o zamanlar Cemil Çiçek Can bu savundu bu değişiklikleri çok tepki gösterdik yani demokrasi ...kuruluşlar, işte insan hakları örgütleri falan çok tepki gösterdiler. Bunun ne gibi belalar açacağını başımıza söylediler. Nasıl bir antidemokratik mecraya sürükleneceğimizi bu değişikliklerden sonra e, uyardılar. Bunların hepsi söylendi ama yapılmadı. Şey, kimse kulak asmadı ya da kulak asmadı. O zaman e, bu değişiklikler yapıldı. Şimdi onların sonuçları var. ...karşımızda duruyor. Evet. Peki öte yandan da... ...mesela bu... ...bazı... ...basın organlarında da... ...bu arada tarafta da... Evet. ...bu meselenin... ...oldukça... ...birinci sayfadan mesela... ...görülmekte bile güçlük çekildiği... ...görülebilen durumlarda oluyor dün bugün var ama dün mesela evet. e, dünkü taraf gazetesinde e, bir şeyde yani bir fotoğrafı konup sadece birinci sayfada zor aranarak onlar adliyede diye ragıpzarakoğlu evet. kütüphanede çekilmiş bir fotoğrafıyla ...geçiştirilmiş bir hal vardı... Bunlara e, ...bunları nasıl yorumlamak... ...şimdi bir defa... ...şöyle diyelim yan tarafla başlayalım... ...benim yazdığım gazete ve eleştirdiğim yanları var... ...ama yine de... E, ...galiba... E, ...hani bütün bu savrulmalar içinde... E, ...işte ilk gün... ...manşetten vermişti... Evet. E, ...Büşra Hoca'nın gözaltına alınmasını bugün de manşetten vermiş. Evet. Mışravcı'nın sözlerini. Yani bugün eğer bunu yapmasaydı eleştirilerim çok daha sert olacaktı. Yani daha fazla eleştirecektim ama bunu yapmış üstelik bence anlamlı da bir evet. e sözünü manşete çıkarmış. Oysa diğer gazetelere bakıyorsunuz radikal gibi işte e, aynı hani bekler beklersiniz radikalden çünkü bedelli bunu. askerlik meselesi var. Evet bedelli askerlik. Manşette diğerleri de yan tarafta. E, dün birinci sayfada yine bir şey yoktu zaten e, radikalle. Üstteydi sür manşette ufak bir şekilde. Ufakmış. Yani. Şey, evet. evet yani orada bir ufak bir şey. radikal ve taraf özellikle çok zayıf demiştik. E, ama evet. tabii ki son derece e, haklı olarak diğer gazetelerde de bunu hiç e, şimdi diğer gazeteleri şöyle düşünelim tabi bir defa açık bir şey e, basına ayar verildi yani başbakan e, gazete sahiplerini e, televizyon sahiplerini ve genel yayın yönetmenlerini davet etti ve bu, bu telkinde bulundu Şimdi Türkiye'de e, iki nedenle bu telkine uyar e, basın büyük ölçüde uyar birincisi zaten bu konuda yani Kürt meselesinde ortak refleksler var. Hükümetle muhafazakar kesimle laik modern kesim arasında, kemalistlerle dinciler arasında ortak ortak noktalar var. O milliyetçi refleks e, hepsini 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde etkiliyor. Yani dozu değişir ama Kürt meselesinde Devletçi bir tutum için e, hani, e, uğraşanlar, kemalistler ile milliyetçi bir tutum için uğraşanlar yani işte MHP ve diğerleri ve kendilerine göre hem milliyetçi hem devletçi hem de pragmatik gerekçeler bulan muhafızakar kesim bir araya gelebiliyor. Evet ve yani bu çok dünya tarihinde de çok sık rastlanan Ka bir şey değil. Bir şey değil. Medyaya kapalı bir medya toplantısı yapılmış. Aynı yani, yani medya ile ilgili bir toplantı, medyaya kapalı, kapalı. To, basınla şimdi, toplantının basına kapalı yapılmış olması tarihte çok sık görülen bir keyfiyetti evet, yani. Evet. Şimdi bir bu, ikincisi e, tabi e, Türkiye'de medya düzeninin İş dünyasında, daha doğrusu iş dünyası içinde nasıl bir yer tuttuğunu biliyoruz. İhalelere giriyorlar, büyük büyük ihaleler var, krediler var, bankaları var, kullandıkları devlet imkanları var. Şimdi bunları onlara karşı bir koz olarak kullanabilecekleri kaygısı. Yani bir gönüllü, iki korku. Gönüllülük, inan, yani böyle bir politikayı benimsemeleri yani devletin ya da hükümetin şimdi Kürt sorununda takip ettiği yolu zaten doğru buluyorlar. Kendilerine göre Kürt e, hareketini işte zayıflatmak gerekiyor. Kürt meselesini şiddetle de olsa bastırmak gerekiyor. Bu konuda uzlaşıyorlar. Evet ve şeyde çok ilgi çekici gelmişti bana bu toplantıda basına kapalı basına toplantıda. E, bağımsız e, yayın yönetmenlerine hiç karışmayız diyen gazete medya sahiplerinin e, tam katılımlı olarak başbakanın evet, evet. deyimiyle <gülüyor> tam katılımlı Gerçekten olarak toplantıda tam. yerini alıyor yani ve yani medya sahipleri zümresi iktidarın tavsiyelerini dinlemek üzere bağımsız yayi yönetmenlerinin yanında toplantıya çağrılmış ama ve bir tam tekmil yani büyük bir sıklandı. Evet ve bu, bu sıklan, bunun skandal olduğunu söyleyecek olan da medyadır aslında. Yani oradan ancak kamuoyuna bu duygu yayılıp e, bir tepkiye dönüşebilir ama zaten bunu yapan da medyanın kendisi. Evet. Dolayısıyla öyle biz. Sıkanda rezalet bir durum. Demokrasi açısından fevkalade endişe verici bir durum. Yani çok korkunç bir şey. Yani endişe verici biraz yumuşak kalıyor. Hakikaten korkunç bir şey. Yani bunun özünde genel e, Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz yapının e, şey, Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül yönetiminin medya patronlarına telefonla istediğini yazdırmasına veya bir işaretle gelin dediğinde gelmelerinden hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Özünde aynıdır. E bir de bu çıkar e, ilişkileri işin içine giriyor. Bizim gazete açısından söyleyeyim. Bizim gazetede e, özellikle köşe yazarları ve özellikle Yemek Uslu'nun e, yani bir tür polis e, raportörlüğü şeklinde işte benim kaynaklarım yok Hakkari'dekiler şunlar söyledi şu dinlemeler geldi. Buradan e, neredeyse operasyon yönetir tarzda Yazılar yazması beni son derece rahatsız ediyor. Yani bir köşe yazarlığı faaliyetini bir fikir serdetme bir fikir analiz yazma e çerçevesini çok aşıyor e bu. Ee, hani üstelik e, bazen hani, çok da e, hakaret ya da tahrik edici sözler de kullanıyor ee, diyelim Kürt hareketi için e, ya da Öcalan için falan biliyorsunuz diğeri hani, ne, adını da unuttum şimdi Diğer polis e, yazarımız vardı bir tane bu gazetede. Ben de unuttum. Ha, demek ki işte öyle bu kadar kalıyor akılda ancak e, hani öncelikle asılmalı bilmem ne yapmalı evet. falan diye, diye demişti ya. Kanlı. Ne? Evet. Şey. O, o, o, o şimdi böyle bir de tabi hani bu meseleyi biraz da şey e, e, tamam da ya yani iki türlü yaklaşan e, sadece bizim gazetlikte şey, yazarları içinde değil başka yerlerde de var. Ee, ama yani şimdi tamam da PKK'nın yaptıklarına bakın. Bakın da o zaman devlet ne yapsın? KCK'yi görmezden mi gelsin? Şimdi PKK'nın yaptıklarına bakın dedikten sonra KCK'yi görmezden gelsin. Bunlar birbirine mantık, mantıklı olarak bağlanmıyor. bağlanmıyor evet. Çünkü PKK'nın yaptıklarına karşı PKK'nın gerçekten yapısı içinde ve bu şiddet eylemlerini organize eden hazırlayan uygulayanları alsınlar gözaltına yargılasınlar zaten yargılanıyor zaten on binlerce hadi binlerce doğrudan PKK mensubu içeride yatıyor ama bu yapılan o değil ikincisi şey iması işte polis kayıtlarına tabi o neler var siz bilmezsiniz polis kayıtları ortam dinlemelerini bir görseniz aslında Büşra Ersanlı da aslında Lagıb Zarakoğlu da neler neler demişler. Neler neler yapmışlar. Falan imasını yapanlar var. Yani bu gözaltıları, bu tutuklamaları, bu yargılamaları meşrulaştırmaya çalışan bizde de bir kol var. En kötüsü PKK'nın yaptıklarına bakın. E, tabii devlet de bunları yapmaya mecbur ediliyor. PKK bunları mecbur ediyor. Ya da insanların hani ee, burada gösterdiği tepkiye karşı ee, ama bakın daha dün PKK bu eylemi yaptı ses çıkarmayanlar şimdi buna tepki gösteriyorlar gibi ee, bana, bana abuk sabuk gelen e, gerekçeler ileri sürüyorlar tahliller yapıyorlar şimdi diğer medyanın diğer kanatlarında özellikle 4 tane gazete var oradaki dil beni çok rahatsız ediyor ee, bugün gazetesi sabah gazetesi Star gazetesi ve Yeni Şafak ee, hani orada, orada Tam bir Şey dili hakim Derece derece değişiyor tabii. Yani bugün gazetesi Hürriyet'in Uzun zamanlar Yaptığı şeyi çok daha Sakil bir biçimde yapıyor bana göre Yani çok daha çapsız Bir biçimde yapıyor sürekli bir provokatif Dil sürekli bir Gerilim suçlayan ...ve çoğu da asparagas e, temelsiz olan e, başlıklar e, öne çıkarılıyor. Yani bir tür psikolojik savaş dili kullanıyor e, özellikle bugün gazetesi. Yeni Şafak da bunu yaptı. Hem de çok ağır bir biçimde yaptı. Yani sorumlu sizsiniz diye milletvekillerini gösterdiği Silvan saldırısından sonra. Yani siz bunların katlinden sorumlusunuz gibi... Şimdi bu bir savaş dilidir. Ve zaten yazıda da bugün yazdım. Eğer siz bir savaş konsepti kurarsanız, varlığınızı da büyük ölçüde buna bağlarsanız, her şeyi yapmaya eğilimli hale gelirsiniz. Evet, bu da tabii, yani maalesef süreyi de bitirdik. Evet, evet, yani bu da dediğin gibi, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmi ya da Matthew Cassavit'in, Laen filmi protesto adıyla gösteren her ikisinde de bir doğrudan doğruya duvara doğru bir... Evet, evet. Yani bir de şey o özellikle Laen filminde, La filminde o, o sahneyi şimdi bazı kişi yazarları, bazı stratejistlerin ifadeleri o kadar doğruluyor ki sürekli ah çok doğru yoldasınız, iyi yapıyorsunuz diyorlar tamam hükümete. Evet. Yani buraya kadar her şey yolunda. 25. kata geldik. Daha ve her şey yolunda. Daha 25 kat var ama çok çabuk iniliyor. Bir yere anı O kadar çok uzak değil yani. Evet yani acil fren lütfen acil fren diye gidiyor, bitiyordu yazın. Yani bu medya meselesini çok hayat, demokrasi için vazgeçilmez önemini hepimiz çok iyi biliyoruz ama bir kez daha vurgulayan işte ben de açık radyo bülteninde uzun bir yazıda Hı hı. Medyanın içinde bulunduğu duruma da değinmeye çalıştım. Çok ciddi bir problem yaratıyor ve gittikçe de kötüleşiyor. Bunu tekrar konuşma fırsatı bulacağız herhalde. İnşallah, inşallah. Ee, bitirirken bari <gülüyor> Fatih Akın'ın <gülüyor> duvara karşısından bir parça çalalım dedik. Evet, Sezen Aksu'nun Yine Mi Çiçek adlı Sejeni parçası. Çiçek. Onu dinleyelim, evet iyi olur. Peki çok teşekkürler. Evet Görüşmek. gün aydın olsun diyelim gene de. Gene de evet <gülüyor> öyle aynı. Şamba örtüleri ser, çek sidiri asmanın altına yanında bir ince. ...Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazete saat 9:40 e, ve biz devam ediyoruz. Tam bitirirken Şahin Alpay'ın Büşra Ersanlı Vakası adlı yazısından iki paragraf daha değinmek istiyordum. Yani şunu söylüyordu Alpay, eğer hükümet baskı ve şiddeti artırarak o bir öldürüyorsa ben beş öldürürüm politikasıyla yani eskiye dönerek PKK'yı bitiremezse, marjinalleştirilebileceğini düşünüyorsa fena halde yanılıyor diyor. Sorunların baskı ve şiddetle çözülemeyeceğinin, baskı ve şiddetin baskı ve şiddet doğuracağının zengin tecrübelerimize rağmen bunu en iyi anlaması gerekenler tarafından dahi niçin hala anlaşılamadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Diyor ki biraz önce Mithat Sancar'la da konuştuğumuz bunu nasıl anlamazlar duygusu. Aynı şekilde Alpay'da da var Zaman Gazetesi'nde yazdığı yazıda. Bunun bir yanılgı olduğunu anlatmayı sürdüreceğim diyor. Yani Türkiye askeri vesayet altında dahi ifade özgürlüğünü ve demokratik katılımın sınırlarını genişleterek sorunlarını çözme yolunda ilerledi. Bu sayede radikal İslamcılık gelişme ve başımıza bela olma fırsatı bulamadı. Milli Görüş Hareketi içinden sonunda Müslüman Demokrat AKP çıktı. AKP, Kürt kimliğinin ifadesi üzerindeki sınırları kaldırdıkça, Kürt kimliğiyle siyasete katılım kanallarını genişlettikçe, Kürtlerin çoğunun oyu bu partiye yöneldi, Türkiye'ye bağlılığı güçlendi. Eğer bugün Kürtlerin giderek genişleyen bir kesimi giderek daha yükselen bir sesle PKK'ya benim adıma öldürme diyorsa aralarından devlete her şeyi söylüyorum katilsin faşistsin diyebiliyorum ama Kürt hareketine antidemokratiksin bile diyemiyorum. Bile diyebilenler çıkıyorsa nedeni budur diyor ve şöyle bitiriyor tanklar toplar insansız hava araçları süper kobra helikopterler Profesyonel birliklerle PKK'yı etkisiz hale getirme yolunda askeri başarılar sağlayabilirsiniz ama Kürtlerin kalplerini ve zihinlerini demokrasiye ve ülke bütünlüğüne kazanmak için gerekli olan reformları yapmadığınız yani öncelikle ifade özgürlüğünü sağlamadığınız, katılım kanallarını genişletmediğiniz sürece siyasi açıdan başarı kazanamaz, istikrarlı ve huzurlu Türkiye'ye ulaşamazsınız diye oldukça net Evet, net. Başka konulara geçmeden önce e, okunması gereken bazı sözlerdi. Şey, e, geçen ben de bu vesileyle onu aktarayım. İşte bu programı hazırlarken haberleri ajansları ve gazeteleri tarama e, görevi var günlük. E, o sırada bir haber e, gözüme çarptı işte bu Kazan vadisindeki operasyonlarla ilgili. İşte hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum zaten çok da önemli birçok farklı yerde vardır. Çok ee, şu şekilde bir e, ifade geçiyordu haberin içinde son operasyonlardan sonra dağılma sürecine giren örgütte e, ve bu sözü e, kaçıncı defa e, okuduğumu inanın hatırlamıyorum yani işte benim 32 yıl olmuş bunun e, 25'inde 26'sında okumayı bilmiyor olsa işte bunun yarı sürecinde de hani bilincim yerinde olsa 15 senede falan ne kadar okuduğumu işte ...inanın hatırlamıyorum o, duyduğumu. Onun için fiili durum... ...ve doğru da olabilir. Yani hakikaten bitme sürecine girmiş olabilir... ...hiç işte dağılma sürecine girmiş olabilir... ...bir önemi var mı bilmiyorum ama... ...doğma sürecinden çıkması için... ...bir şey yapılması lazım sanıyorum tekrar tekrar. Ve burada... Artık böyle neredeyse dilimizde tüy bitecek kadar çok tekrarladığımız ama maalesef tekrarlamaktan da hiç kaçınmamız gereken şey medyanın ne kadar hayati bir rol oynadı. İşte bu boğucu şey ve sonunda da işte dünya tarihinde de görülen bir şekilde medyaya kapalı bir medyayla toplantı yapıp ya Ahmet'in senin dediği gibi kendisini bayağı şeyde gibi gören iktidarın bir uzantısı gibi e, görme eğiliminde gö gören bir medyanın durumu çok hepimizin hayatı açısından büyük endişe e, yaratıyor yani onu da önemli e, şey yapmamız e, söylememiz gerekiyor sanıyorum e, yani öyle şeyler oldu ki yani bir başbakan gazete sahip veya yöneticileriyle kamuoyunun bilgisi dahilinde boy boy fotoğrafları yayınlanan bir toplantı yapıp burada konuşulanların kamuoyuna aktarılmamasını isteyebiliyorsa o zaman bu gazeteleri iktidarının bir organı olarak görüyordur. Görüyor demektir yazmıştı insan. Ve bu koşullarda yapılan bir toplantıyı protesto etmeyen, katılmayan veya koşulları öğrenince terk etmeyen tırnak içinde bağımsız medya temsilcileri de bu durumu zımnen kabul ederek kendilerini bir iktidar organı olarak gördüklerini ele vermiş olurlar diyordu. Bunlara da katılmamak mümkün değil ve sonuçlarını görüyoruz. Gerek kullanılan dil gerekse seçilen ...dezenformasyon... misinformation, ...information dedikleri... ...şeyleri çarpıtma, eğip bükme... ...gerçekleri durumu... ...hat safada boğuyor bizi. Neyse biz iyi tarafına, boğulmayacak tarafa... ...geçelim. Ve Londra protestocuları... ...şahane haberi kutluyor. Haberine gelelim. St. Paul Cathedral... ...St. Paul Katedrali önünde... ...çadırlarıyla yerleşen... Protestocuların, isyancıların ve tamamen e, şeye de itirazları e, doğrudan doğruya bankaların ve bu finans sisteminin getirdiği durum. İlk başka yerde yapmak istemişler onu biliyor muydun? Evet dün verdik hatta onu o şekilde başka bir yere gitmek istemişler ama polis engelliyor. Daha ilk seferinde ama yani. Buradan sonra da başka yere gitmek istiyorlar. Gene de evet, evet. verilmiyor Ama ilk çıkışta zaten çok daha finans merkezini tam orada yapmak istemişler. Evet. Polis yapamazsınız demiş. Onun üzerine St. Paul Kilisesi'nin orada yapmış. Çok ilginç paralellik var aslında. Çok programla bizim bağlantılı değil ama tarihsel olarak. E, evet evet. Hani Hı. bir malumat fruşluk adına belki söylenmesi gerekir. Bu e, banka finans sistemi de. St Paul Katedrali de büyük Londra yangının sonrasına rastlıyor. O tekrar kurulma sürecine rastlıyor her ikisi de. Çok ilginç bir tekrar örtüşme olmuş orada. Evet. Çok o bakımdan da ilgi çekiyor. Çok evet. ilginç yani. Şimdi e, <gülüyor> kiliseyi paramparça etti bu durum. Çünkü bir kısım e, finans sahiplerinin de baskısı altında finans e, kuruluşlarının bazı rahipler işte artık ...bunları kovalayalım oradan... ...zaten yaptıkları da iş bunların... ...filan der gibi olmuşlar. Ee, bunu bastırmışlar filan... ...ve açığa çıkınca da... ...bazıları istifa etti. Üç kişi Bastırma istifa. Bastırmak değil. E, şey ...Sempol Katedrali'nin... E, alanını. ...alanını terk etmeleri yönünde... ...kendilerine dava açılması... ...bir yasal süreç başlatılması... E, ...kararı alınmıştı. Hatta e, dün salı günü... ...bir e, muhtıra gibi bir e, aslında şey Otura demeyeyim tabii yanlış olur ama bir bildirim yapılacaktı. Ve ona göre de yasal sürecin başlayacağı evet. e, verilen zaman içine terk etmemeleri halinde. Fakat geri almak zorunda kalmışlar. Bu arada şeyi de söylemek lazım hani neden öyle olduğunu da söylemek lazım. Çünkü o boşaltma işlemi hani polis gelip e, birdenbire başka bir yere ışınlayarak yapmıyor. Bayağı e, terk etmeyen kişilere güç uygulayarak. Tabii tabii kuvvet kullanılacak. Yani... Kilisede de infial yaratmasının sebebi de bu yuh epkisine yol açmıştı bu onun da ötesine geçmiş üç büyük kayıp verdikten sonra ama baş papazınız da hatta kayıp verdikten sonra yani yaklaşık 200 çadırdan oluşan bir kamp var güvenlik gerekçesiyle ziyaretçilere kapatılması gerektiğine sonradan hükmetmiş ve protestonun katedralin işlerini aksattığını finan açıklamışlardı bir sürü olay dönmüş yani dolap dönmüş fakat e, şim protesto eden grupla kilisenin nasıl bir ilişki kuracağını biz sizin aranızda bulalım şeklinde bir arayolda denendi. Bütün tarih boyunca geçilen bütün yollar aslında biraz tarih okuyanlar için son derece ilginç hatta aramızda da seninle ilginç Paralellikleri işte kilise nasıl bir rol oynar Anglikan Kilisesi genellikle Katolik Kilisesi'ne göre çok daha iyidir ama onlar da zorda çünkü yanlı başlarında da bankerler var. Ya, ya. Öyle demeyelim tabii canım evet. Anglikan Angli Angl Kilisesi'nin tarihi de fena yani baktığınız evet. zaman ama. Yani relatif şeyler. Gün itibariyle? İki Anglikan din adamı yakın zaman önce istifa etti bu tartışma. Ne ara bulacağız işte biz bunlara kolkanat kanat germeliyiz bu insanlara. Hak arıyorlar demişlerdi ama onlara istifa ettirdiler. Tepeden. Onlar mı, kendileri tepeden istifa ettirmeye durumu olmayabilir. Direkt e, protesto. Protesto evet, evet öyle bir şey oldu. Şimdi... E, kilise yetkilileri geri adım atmışlar ve protestocularla doğrudan iletişime geçmeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Böyle bir durum oldu ve şimdi Londra protestocuları şahane haberi kutluyor diye bir haber var BBC'de. Bu çok yeni. Yani şirket dünyasının dünyayı mahvettiği ve sosyal adaletsizliği şey yaptı. Bunu protestoyu diyorlar. Hatta Rowan Williams da sonunda bir açıklama yaptı. E baş Başbiskoposu bu. Westminster değil mi? baş? Onun Canterbury. Da, Canterbury pardon. Ve sonunda e, haklıdırlar filan demiş. Zaten Ron Williams'ı şeyden de hatırlıyoruz. Küvese iklim değişikliği yürüyüşlerinde filan da yer alan önemli bir... Şey söylemiş yani hani banka finans sektörünün e, açgözlülüğünün sorunun kaynağında... E, yattığı konusunda haklılar yorumunda bulunmuş. Evet bulunmuş. Şimdi bu çoğu günün olumlu gelişmelerinden biri fakat dün e, üzerinde biraz şöyle bir değinip geçmek zorunda kalmıştık. Oturup biraz daha okudum ve The Corporation of the City of London diye bir şey var. Montbiot'a etraflı bir araştırma yapmış. Gardin yazarları, Gardin yazarlarından. Tam da bence ona göre bir konu bütün kaynaklara dalarak orta çağdan kalma hiç kimseye hesap vermeyen adı da Corporation of London protestolara hazır halde diye bir yazı yazmıştı. Parlamentonun herhangi bir otoritesine tabi değilmiş bu Corporation'de. Corporation Sloganı ne biliyor musunuz? Orta çağdan kalma bu şeyin. Ne? sen söylemiştin ama sen... Latince ne, e, Deus nos dirige galiba e, okunuşunu bilmiyorum kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama e, Tanrı bizi yönetsin evet Hı? evet yönlendirsin evet şimdi e, çok ilginç bir şey yani e, baya e, haber niteliği taşıyor e, yalnız benim için değil ben ilk defa duyuyorum adının bile Niye corporation? Corporation şir şirket demek. Ta ilk şirket kavramının ilk doğduğu 800 sene önce bu işte halkla e, kamusal bir takım faaliyetler rahat götürülebilsin diye kurulmuş bir şey. Corporation böyle bir birlik anlamında. Dernek gibi bir şey. Hala aynı taşıyor. Fakat e, Britanya'nın kara kalbi, kara yüreği ve demokrasi burada öl ölmüştür diyor. Olağanüstü güçlü. Aynı zamanda, aynı şekilde olağanüstü hesap verilmez bir şey bir olaydır bu diyor George Monbyo. Fakat şöyle de söyleyeyim demiş Britanya'daki insanların onda biri bile herhangi bir fikre sahip değil. Corporational City of London. Nedir? Ne işe yarar diyor. Ama nihayet bu değişiyor olabilir. Yani şimdi bu protestocuları St Paul Katedrali'nden çıkartmak için işte kovmak için mahkeme kararı çıkarttı. Anglikan Kilisesi beraber diyor ve protestocular da cevaben o zaman ulusal e, denetime tabi olsun ve kontrole bir gözlem yapılsın demişler. Şimdiki demin konuştuğumuz kararda bunun da rolü var mı bilmiyorum. Geri mahkeme kararının geri alınması protestoya sert bastırmışlar. Tamam bize verin gönderin mahkeme celbini biz de bizim de size bir genel kurul toplantısı yapmışlar hemen zaten hep öyle çalışıyor genel meclis toplantısı ve mutabakatla karar almışlar ki tamam biz de sizden hesap sorulmasını talep edeceğiz. Buyurun mahkemeye gidelim demişler. Çok Şimdi, ciddi sıkıntı bu. St. Paul gibi son derece turistik ve e, şehrin göbeğindeki bir yerde böyle bir toplantı olması aslında e, bu son yıllarda bu konuları yönetmeye çok iyi adapte olmuş, alışmış e, Birleşik Krallık Polisi açısından da sıkıntı. Çünkü daha önceki oradaki toplumsal hareketlerde eylemlerde insanları böyle boş alanlara kapatıp etraflarını çevirir, kafes, çevirip, kafes de, de işte böyle bu gayet panoptikonvari bir e, tepedeki e, kamerayla her şeyi e, görme gözetleme tarzı bir yöntem benimselmişti şimdi bu yapılamıyor tabi haliyle tabii. şehrin tam ama göbeğinde olması ama başka sorunlar da var başka sorunlar da var Vardır bu tabi yani. ters kaplumbağa oldu kesin bir yani. kere polisin eski bizim argo deyimle ya bu nedir bu demiş Corporational London. What is this thing diye sormuş. Ya şimdi görünürde bir yerel meclis gibi diyor ve küçük square mile diye yani mil kare diye adlandırılan küçük bir alanın sorumluluğu var diyor. Ama West, web sitesine bakıyorsunuz benzersizdir diyor City London. Otoriteler, bütün yetkililer arasında. Kesinlikle öyle diyor. 25 seçim bölgesi varmış orada. Seçim sandığı o bir bir mil karelik alan içinde sadece dördünde seçime izin veriliyormuş ve e, dokuz bin kişiden de sadece e, dördüne izin veriliyormuş diye oy hakkı kullanmasına geri kalan yirmi birinde yirmi beşten ...oylar tamamen şirketler... ...özellikle bankalar... ...ve finans kurumları tarafından... ...kontrol ediliyormuş ve ne kadar... ...büyükse şirket o kadar fazla... ...oy var... ...yöntem... E, ile ilgili bayağı hayati kararlar... ...alınması için oluşturan... ...bir parlamenter denetim yokmuş sıfır... ...gövde o, de bu... ...onların ise bir temsilcisi... ...mecliste... ...meclis başkanının... ...arkasında konuşup... E, Şehir için doğru karar alınmasını da sağlamaya yönelik evet. çalışıyorum. Londra'dan haberler buyken aslında şeye de geçelim mi? ile ilgili çok önemli birkaç tane haber var elimizde. Son bir iki dakikamız içinde belki onlara yer verebiliriz. Mesela Fukushima'da e, füzyon olduğuyla ilgili, nükleer füzyon olduğuyla ilgili iki numaralı santralde kontrolcü kendi kendine. Öyle mi? Hayır, bilmiyorum. bir yeni ha. haber var. Ajans Frans Press'ten 8 e, ay önce meydana gelen nükleer felaket e, sonrasında. Aslında deprem ve ardından gelen tsunami sonucu oluşan nükleer e, kaza sonrasında Fukuşima santralinin iki numaralı reaktöründe e, nükleer fisyon olduğuna fisyon. dair evet fisyon e, olduğuna dair belirtiler görüldü deniliyor. E, Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi TEPCO nükleer fisyon oluştuğuna dair belirtiler üzerine zincirleme bir reaksiyonu engellemek amacıyla reaktöre borik asit verilmeye başlandığını açıkladı. Hmm, bir TEPCO yetkilisi henüz ısı, basınç veya radyasyon önünde artış görülmediğini söylemiş. Ama e, böyle de bir durum var. Başka haberler var. Bu sabah, e, daha doğrusu aslında dünün bir haberi ama e, bu sabah bizim yine elimize geçen. ABD'de San Onofre nükleer santralinde dün olan bir e, amonyak sızıntısı var. E, o da hani sadece nükleer... E, Atık değil ama o süreçte kullanan başka atıkların da çevreye yayılabildiğinin bir habercisi olabilir. Bir de Ukrayna'dan haber var elimizde. Onu da belki vermemiz hmm. e, icap eder. Ukrayna'da da, e, Çernobil e, tarihin büyük nükleer kazası. Çernobil e, nükleer santralinde meydana gelen kazada görev yapan e, bin kadar e, kurtarma ekibinin de e, dahil olduğu insanların işte çeşitli aldıkları maaşların falan kesilmesi yeni bir ana, yeni bir yasal düzenlemeyle kesilmesi e, gündemdeymiş. Onlar da mecliste parlamento eylem yapmışlar meclislerinde. Evet. Şimdi Bursa'da, Oakland'da da şey başlıyor. Genel grev haberi var. Yani sayısız e, isyan ve genel grev haberi var. Onları takip etmeye devam edeceğiz. Sizin adınıza tabii. Oakland'da en önemlisi olmak üzere. 6 Kasım'da da seçimlere tam bir yıl kala o 5000 kişi çağrılı bu petrol boru hattını protesto etmek için 5000 kişiyle büyük bir o harfi yapıp Obama'yı kuşatacaklar kuşatma hamlesi var bakalım ne olacak peki bu şekilde bu, bu, bu haberlerin devamını getirebiliriz Londra şeyle de ilgili şehirle ilgili birkaç detay kaldı ama onları söyleyeceğiz Parça çalacak vaktimiz var. Ona da bakıyoruz. Woody Guthrie'nin Amerika'nın efsanevi şarkıcı, besteci, folk müzisyeni ve hak var. Savuncusu, mücadelecisi. Sınırsız sayıda bestesi var. Çocuk şarkılarından baladlara ve This Machine Kills Fascists yazıyor gitarın üzerinde de bu makine faşistleri öldürür diye sözüyle ve en iyi bilinen şarkılarından birini bu sefer Bob Dylan'dan Westlands yörlendi. Bob Dylan yorumuyla size sunuyoruz. Onun doğum günüydü 1967'de 3 Kasım'da. Ö Ölüm olmasın. Şey, ölüm yıl dönümü, önemli, doğum günü mü dedim. Evet. evet. Huntington's Konya hastalığından 3 Kasım 1967'de hayata veda etmişti. Woody Guthrie. Woody Guthrie. This Land Is Your Land Bob Dylan'dan dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. above me, that endless skyway, I saw below me, that golden valley, this land was made for you and me, this land is your land, and this land is my land, from California, the New York Island from the Redwood forest to the Gulf Stream waters this land is made for you to the sunny bright sands of the diamond deserts and all around me the boys came to sing it sing it and this land was made for you and me this land is your California, to the New York Island, from the redwood Forest, to the Gulf Stream waters. waving and your dust clouds rolling as the fog wears lifting the voice comes chanting. this land is your land this land is my land from california forest to the Gulf Stream waters this line was made for you and Çıkkastı